Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız, ben Benankap hocası sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarında programda değindiğim kimi konuları görselleriyle birlikte paylaşıyorum. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, sevgili dinciler bugün e, botanik bahçelerinden konuşmak istiyorum. Zaman zaman aslında size e, bazı botanik bahçelerinden söz ettim. E, Kew Garden'dan, Kew Kraliyet Bahçelerinden konuştuk. E, Nezahat Gökgyit Botanik Bahçesi'nden konuştuk. Bugün biraz botanik bahçesi nedir, e, tanımı nedir, e, kuruluş felsefesi nedir, e, doğu ve batı e, botanik bahçeleri anlayışları arasında nasıl farklar var? E, bir konumla konuşmak istiyorum. Yanında bir konum var, değerli bir e, konum var. E, Düzce Üniversitesi. Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Necmi Aksoy. Hoş geldiniz Necmi Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Bugün aslında sizle dediğim gibi önce botanik bahçelerin tanımından başlayalım. Nedir botanik bahçesi? Ne tip botanik bahçeleri var? Aralarında nasıl farklar var? Yani tarihi ne zamana kadar? Hangi yıllara dek uzanıyor bizdeki botanik bahçesi kültürü? Çünkü bu programdan önceki konuşmamızda bana biraz bahsettiniz yani bu toprakların bahçe geneliğini, botanik bahçesi geneliğinden. İsterseniz buradan başlayalım. Ee, buyurun sözü size bırakıyorum. Aslında botanik bahçelerinin tarihi çok eskiye dayanıyor. Ama bilimsel anlamda bir botanik bahçesinin ortaya çıkması aslında Batı medeniyetinde Rönesans'la birlikte başlıyor. Ama bu e, bilimsel anlamda bir bahçe kurulması yaklaşık olarak bir 600 yıllık hikaye. Ama bunun öncesinde tabii ki değişik bahçeler var, değişik amaçlarla kurulanlar var. Kısaca biz botanik bahçesini şöyle tanımlayabiliriz. Dünyanın değişik ekosistemlerinden örneklerin getirildiği, kökenlerinin belli olduğu, yani bitkilerin orijinlerinin belli olduğu, belli bir sistematik ve ya da coğrafik düzenle dizayn edilmiş olan bu bitki habitat yaşam alanlarını ee, ve bilimsel bir metotla bunların kökenleri nereden geldiği, etiketlerinin nereden getirildi, şeklin dizayn edildi sınıflandırılmalarının yapıldı ya da coğrafi sınıflandırma yapıldı ya, tabii ki, tabii coğrafi sınıflandırmanın sınıflandırma. yapıldığı ee, eğitim bölümlerinin olmuş olduğu ee, ...araştırma Evet, e, eğitim, e. kesinlikle eğitim olmalı. Bunun yanında... E, ...bir herbaryumun olmalı. Yani kurutulmuş bitkilerin... Yani, ...olduğu bir, bir oldu. müzesi hmm. ve hatta doğa müzesi... ve ...doğa bilimleri müzesinin de... ...ya da bitki, botanik müzesinin de... ...olduğu bir, için, birin, bir içini barındıran... ...aynı zamanda... ...bir horticulture yapısının olduğu... ...yani bitkilerinin üretimi... E, evet, hı. olduğu ve... ...indeks emanyum dediğimiz tohum takasını ve bitki takasını, hani her baharında kurutulmuş bitki takasını ödünç verip incelemelerinin yapıldı, sistemli çalışmaların yapıldı. Yani başka bahçelerle de, de bağlantısı oldu hı. ve genellikle uluslararası botanik bahçeleri birliğini de üyeliği olan bir kodu olan e, bir e, tür e, yaşam alanları, biopark, biyolojik alanlar olarak da botanik bahçelerini. E, Tanımlayabiliriz, modern ya. anlamda. Aslında e, şöyle, doğa korumaya da çok büyük bağlantıları var. Çünkü doğa korumada iki tür kavram vardır. Bir canlıları e, doğal yaşam alanında korumak, bir de doğal yaşam alanı dışında korumak. İşte bunların en başında botanik bahçelere gelir. Biz buna ekzotik koruma diyoruz, Latince kısa e, tanımla. İşte yani dışı, dışında, doğanın dışında, yaşam alanının dışında ya da çok basitle gurbette. Ee, koruma. Dolayısıyla yok olmak üzere olan iklim değişikliğinden e, ya da diğer etkenlerden dolayı da antropojen etkenlerden yok olmuş olan bitkilerinin tohumlarının incelendiği, korunduğu, hatta yeni bahçe kültür bitkilerinin geliştirildiği ve bunun için çalışma yapıldığı birer e, alanlardır. Diye ya kısa yani biraz makro oldu tanımlama Hı -hı. ama. Evet. Ee, bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki bizdeki e, botanik bahçesi geleneği geçmişi nereye kadar gidiyor? Ee, aslında bizdeki e, bahçe geleneği e, tabii ki İstanbul İstanbul'la bağlantılı. İstanbul'un la e, Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleşmesiyle e, aslında burada başlıyor. Ama bundan önce tabii müthiş bir doğa felsefesi ve doğa ile doğu mistizmini barındıran çok büyük e, bağlantılar var. İsterseniz e, bize gelmeden önce Batı'yla Doğu'nun buluşması olan İstanbul üzerinden tabii, isterseniz bunu gidelim. E, Çünkü iki anlayışı e, herhalde İstanbul'da görüyoruz e, değil mi? Belki ik, İstanbul'da. Ikisini, ikisini görebiliyoruz. Aslında e, bitkiler üzerine insanın yolculuğu e, son buzul çağından sonra başlıyor. Özellikle bitkinin kültüre alınması, yetiştirilmesiyle değişik işte modern kentler kuruluyor ama Bundan önce değişik amaçlı gıda ve şekilde yaralanma oluyor. Ama Aristo'yla birlikte ki botaniğin kurucu babası ve felsefe, doğa felsefesinin kurucu babasıdır. Onun öğrencisi olan Teofras ilk botanik biliminin temellerini... Birçok bitkiye ismini vermiş. Evet, evet. E, temelin atıyor. Dolayısıyla e, Teofras Midilli'nin e, Erasos e, kentinde... Ee, ...yaşamış ve kaz dağları... ...idadan çok sayıda bitki toplamış bir insandır. Hmm. Tabii ki o dönemde... ...neden e, kaz dağları... ...çok önemli? İda hem... ...troyadan ve mitolojik e, özelliğinden dolayı... ...aynı zamanda... ...çok sayıda değişik şekilde meşeve... ...türlerinde galleri barındırıyor. Çünkü o dönem gall çok önemli çünkü... Ganin, e, ...gallerin içerisinde... ...çok sayıda tanen maddesi var. Hmm. Tanen deriyi... Ter... Şifa için... ...deriyi terbiye ediyor. Hmm. Deriyi deri, e, işlemek için kullanılıyor. Deriyi işlediğiniz yani. zaman müthiş bir koruyucu savaş zırhları ve birden gemilerde kullandığınız değişik hmm. bir sektör. Dolayısıyla aslında bu şekilde insan ihtiyacına ya da sektör ihtiyacına göre botanik üzerine e, araştırmalar yapılıyor. Tabi Anadolu'ya geldiğimiz ki bu e, Dioskordin Historoplanta Plantarum adlı eseri... E, Elimizde Latin, e, Yunancadan e, İngilizce çevrilmiştir ve temel kaynaktır. Bizde bir kopyası var mı hocam yani ee, hani ben... Bizde kopyası yok ama e, İngiliz yani daha Türkçe çevrilmiş değil. E, sadece biliyoruz İngilizcesi var. Yani İngilizce çevrilmiş hani biliyoruz. Evet, orijinal orijinal e, yok. Daha sonra yine bizim hemşerimiz olan Dioscorides Anavarzalı e, milattan sonra e, 40 ile 90 yıllar arasında yaşamış Adana'da. ...ki e, biz bana Lokman Hekim diyoruz... ...Anadolulular... Diyos Kördistan, zaman zaman bahsediyorum programda... Da, ...Lokman Hekim e, Özdeş olduğunu bilmiyordum açıkçası... E, i̇şte bu aslında yani. Doğu ile Batı'nın... E, ...bir şekilde buluşması... E, ...ve e, Batı'nın üzerine Demeteria Medica... ...tabı kitabını e, yazıyor... ...aslında... E, ...tabii şunu söylemek gerekiyor... E, ...Orta Doğu... ...Anadolu... E, Kısmen e, Arap Yarımadası e, ve kısmen Orta Asya'ya doğru e, bir e, İslam medeniyeti geliştiği zaman aslında 600-700 yıllarda bir e, şekilde Basra Ekol dediğimiz bir ekol e, kuruluyor. Bunların başında da işte ilk çevreci ekol dediğimiz bilimsel araştırmalar var Hı. aslında. el e, ismi bir bilim adamı bunun önce diyor ki o dönemde bütün bu Aristoteles zaman Ne zaman dediniz? 650'li yıldızları, 700 yıllara doğru. Appalseki, yani. Bağdat zaten kütüphanelerine çok Hı. önemlidir. İşte burada e, Dios Aristo'nun ve diğer bütün e, bilim tarih üzerine yazılan eserler tekrar e, e, tercüme ediliyor. Yani e, Latinceden Arapçaya tercüme ediliyor ve gerçekten o dönemde e, ...bitkilerin kullanımı, e, hatta doğanın korunması üzerine çok büyük bir e, yol işte Hatta Abu Osman Ambin Bah el e, işte 800, -800 850 ile yaşamış olan kitab El Hayat adlı eserinde... E, ...özellikle e, çevreyle uyum üzerine çok sayıda bir e, eseri e, bulunuyor. E, aslında bu e, doğa felsefesinin e, sorgusu e, daha sonra Abbastan sonra e, Endülüsler'de... ...Endülüs bahçeleri tasarımına gidiyor ki bu çok önemlidir bin yüzlü yıllar. Aslında bin yüzlü yıllar belki de dünyadaki hem bilim tarihinin ve doğa tarihinin kırılma noktasıdır. Çünkü Endülüs e, düşerken çok sayıdaki... Ee, tabi o dönem orta çağ çünkü hmm. e, orta çağ karanlığı yaşanırken çok sayıdaki bu bahsetmiş olduğum e, Yunan eserleri doğa üzerine, bitki üzerine tekrar Arapçadan Latince'ye çevriliyor. Hmm. Ve bu kaynaklar e, tekrar Aristo ve Platon'u tekrar keşfine tekrar Diyoskur'dan tekrar keşfine geliyor ki bu yani dönem eserleri çünkü evet ve bu dönem aslında evet. e, tabii ki 1500'lü yıllarda e, doğa de Padova ekolünün doğmasına neden oluyor. Dolayısıyla burada e, aslında karşılaştırma anatomi dediğimiz bir yapının doğmasından sebep oluyor. İşte bu dönemde özellikle 1533'lü yıllarda... ...Padova Üniversitesi'nde Tabi Bitkiler Bölümü diye bir bölüm kuruluyor. İlk o zaman değil mi şifa evet, bitkileri evet, bahçesi? Evet, Lectura Simplicum Hı. dediğimiz ve bu bölüm başkanı da Profesör Francesco Bonofa'dedir. Ve Padova'da e, diyorlar ki biz bu Dioscorides'in bitkilerini kullanıyoruz. Ama bakıyoruz ki gerçekten doğru mu kullanıyoruz? Bir bunu yetiştirelim. Ve çok basit işte bir şekilde bir botanik bahçesi tasarımı geliyor işte. Ha, ilk çoğaltıyorlar yani şeyi. Evet, ilk ise işte bu hem karşılaştırma. Yani doğadan toplama yerine yetiştirme, gözleme. Ha, o zaman orada başlıyor. Ve ilk Hı. kurulan e, botanik bahçesi de e, Podova'daki e, şifalı bitkiler botanik bahçesidir ki e, o dönemde e, ki bu bahçe hala Podova Üniversitesi'nde duruyor. ...ve ilk bahçedir, en eski botanik, botanik bahçesidir, olarak. zaten sonra orta geliyor İtalya'da, Roma'da... Ee, ...ve bu şekilde de artık Avrupa'da da bu karşılaştırma anlatımının yayılmasıyla birlikte bir bahçe kültürü e, başlıyor. İşte o dönemde tabii e, batıda bunlar yaşanırken, doğuda tabii İstanbul e, müthiş bir Bizans kültüründen sonra... Ee, ile birlikte çok daha farklı bir modernleşmeye gidiyor. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra e, Topkapı Sarayı'nda çok sayıda hobi bahçesi kurduruyor. Hobi bahçesi. Evet. Ha, ee, tabii ki ve e, hatta e, o kadar ileriye gidiyor ki çok sayıda burada bahçıvanını çalıştırıyor. E, şu an piyanoletistlerin halı sırtlarında. Ee, bakıyor ki küçük seller olmaya başlayınca ayrı ile birlikte heyran durduracak şekilde e, bitkilendirme yapıyor. Aa, ee, evet, bu da bize şunu gösteriyor. Ee, aslında Doğu ve Doğu Mistizmi ya da Doğu İnansal Sistemi ki sonuçta e, Selçuk ve Selçuk öncesinde Anadolu'ya gelen e, e, Türkler e, ve Osmanlı İmparatorluğu ...müthiş bir mistik şamanizm ile birlikte bir ha, doğa kültürü... ...şaman köklerinden gelen, gelen bir şey. doğa kültürü... ...semboller evet, var. var. Hı -hı. Ve ne hikmektir ki zaten İstanbul alındıktan sonra da... E, ...hayat ağacı, e, sembolü Çınar'ın yerine Servi oluverir. Ha, o da ilginç. Evet. Ki, ya, aslında e, şaman köklere mi dayanıyor tabii, Servi? Aslında e, Servi'nin tabii ki hem Yunan mitolojisindeki kutsallığıyla birlikte... Ee, ...yine e, İstanbul alındıktan sonra burada sembol olarak kullanılması ve hayat acı fikri olarak devam ediyor. İşte bu arada e, çok sayıda e, hobi bahçeleriyle birlikte e, Osmanlı e, sultanlarının e, özellikle e, e, ka, e, kanuniye kadar olan... ...dönemde ve Kanun'dan sonraki olan dönemde müthiş bir e, lale e, çılgınlığı e, yaşanıyor. Hı hı. E, ve çok sayıda e, has bahçeye... E, ...Anadolu'nun değişik yerlerinden, işte Suriye'nin Azez bölgesinden Tutun'da da... E, ...Kırım'ın kuzeyindeki Balkanlarla, Kafe bölgesinden çok sayıda... Lale, lale soğanı, sümbül soğanı getirilip... E, e, ...İstanbul'da e, Sultanahmet Meydanı'nda... E, ...İlkbahar'ın kutlaması lale kültürleri e, yaşanıyor. Zaten e, o dönemde e, Buksbaum isimli bir e, gezginin ve e, bilimcinin e, tanımladığı bir burada e, bir şifalı bitkiler bahçesinden bahsediyor İstanbul'da ama şunun izini şu ana kadar bulamadık. E, eserleri 1600'lü 1600 yıllarda. Bu da bize şunu gösteriyor. O dönemde Belki hani e, bu batıdaki tanımlamıyla olmayan ama aslında burada da sıradışı bir şekilde bitkilerin hortikültüre yani kültüre alındığı, değişik Bilmiyorum. lale ırklarının ki İstanbul lalesi ın, ın, bir ın, getirildi. getirildiği bir tür e, e, çok sayıda bahçeden bahsedebiliriz. İşte bunun en sonu da işte 1700'lerde Kelotana Sadabet alanında kurulmuş olan çok sayıda lale bahçesinden ve saray bahçesinden bahsediyoruz. Ama tabii bunlar bir bilimsel yapı içerisinde işlenmediğinden Bir bilimsel e, temele dayanmadığı için Aslında şöyle diyebiliriz. O dönemde üretilen lale ve lale ırkları aslında bir hortikültür e, yapısını gösteriyor bize. Hı hı. Ama bu daha sonra e, e, pozitif bilimle buluşmadığından dolayı e de buna, kay, Kayıt, evet, belki, kayıt e, devam etmediğinden dolayı sonuçta bu ırkların çoğu da e, kaybolmuş durumda. Ama e, bu e, nasıl e, İstanbul'da da bir e, lale ve sümbül, nergiz ve diğer soğanı bitkiler ve diğer e, kokulu işte gül bahçeleri ki İstanbul bahçeleri o dönem çok önemlidir. E, evler, evlerin girişlerinde bir şekilde e, kaskatlı bir teraslı bahçe sembolleri vardır ki bu İstanbul Boğazı'nın da buradaki yılların da çok önemli bir sembolüdür. Öyle mi? Evet. Teraslı, hmm. teraslı bahçeler. bahçeler ve orada gül mü yetiştirilmiş? Ee, hmm. Orada şöyle, e, girdiğiniz zaman birinci terastaki bir sizi hoş geldin karşılar. İkinci bahçede güller, yani e, sular. Evet. evet. Ama tabii biz bunu bir, e, bir İtalyan Rönesans bahçesi ya da bir hmm. barok bahçe ya da bir e, Fas'ların Morok bahçesi, ya da bir Endülüs Bahçesi gibi biz bu Osmanlı Türk Bahçesi'nin tasarımını e, kaybettik. Yani bunu tabi araştırıyoruz ama bunun tabi tasarımını kaybetmenin dışında belki tarihsel olarak biliyoruz ama uygulamalarda yapmıyoruz. Hı -hı. Yani, yani değişik mimarlık fakülteleri olsun, peyzaj yurmanı fakültelerinde bunların üzerine çalışma yapılıyor ama bunun devamı gelmedi. Çünkü o dönem bir İstanbul bahçesi sembolü var ki İstanbul'un gülleri de çok... Bir de, de bir çok... has bahçe kavramımız var Tabii tabii has bahçe mi? kavramımız var. Bu da çok zaten özeldir. İşte bu noktada e, Osmanlı sarayındaki e, sultanlar e, bir şekilde... E, ...soğan, lale kültürü üzerine zaten sübvanse ediliyor, destekliyor. Yine aynı şekilde de, batıda da artık e, bu Padova'dan sonra çok sayıda saray bahçeleri... ...ve aynı zamanda pozitif bilimler, aristokrasi ve e, kraliyet aileler tarafından destekleniyor. E, bir buçuk ay önce e, Prag... E, Daydık. O zaman tabii ki Pırak... Evet siz de ayağınızı tozuldu. Bir sürü botelik parkisi <gülüyor> <bahçesi gülüyor> gezip geldiniz. Biraz da onlardan bahsetmenizi evet, isteyeceğim. E, teşekkür ederim. Örneğin çok ilginçtir. Herkes e, Lale'nin e, direkt İstanbul'dan Hollanda'ya gittiği e, üzerine e, bir e, bilgiye sahiptir. Evet. Ama ondan önce çok ilginç bir yere uğruyor Pırak'a. Nasıl uğruyor? Ee, tabii ki... ...işte İstanbul fethedilmiş... E, ...Fatih, Fatih sonrasında... ...bir şekilde... E, ...İtalyanın... ...dahi Rom... Yani, e, Doğru, alını, Roma Doğru Roma İmparatorluğu'nun genişleyeceği... ...artık Rönesans'ın... E, ...çökeceği için... E, ...Prak'ta bir... E, ...yeni bir Roma dönemi... ...bütün aristokrasi... Tabii ki e, birlikte kuzeye yeni bir yerleşim alanı geliştiriyor ve o dönemin e, Maksimilyen ile başlayan, Kustal Roma İmparatorluğu ile başlayan yeni bir yaşam alanı bulunuyor. Ve tabii ki o dönemde Ferdinand ve işte Maria Teresa ve ondan sonra Rudolf ile birlikte Prag gerçekten e, çağının en önemli bir Rönesans gelişimini sağlıyorlar. Ve öteki ikinci Rudolf, ıı, çağının en önemli bilim adamlarını kimya, botanik üzerine Prague'ya davet ediyor. Ve e, burada çok ilginç, e, karşımıza bir 1600'ler yaşamış olan bir Fransız botanikçi Carlos Classius karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Ve tabi biz o dönemde burada kanuni... Derliği taşıyan kişi. Evet. Klasius, evet. Ee, Carlos Clasius e, çok zeki gibi. Çok da başlatan <gülüyor> Evet tabi. Ee, e, ama bundan önce asıl çok ilginç. tabii bu dönemde Osmanlı tam genişleme dönemi işte Balkanlar'da sınır noktasına noktaya geliyor. Ee, i̇şte... ...bu dönemde Doğu'ya ve Doğu kültürüne karşı büyük bir hayranlık ve mistizm başlıyor Batılılar tarafından. Ama tabi coğrafi keçifler de başlıyor. Neden Rudolf Carlos Clasius'u davet etmiş? Ve Carlos Clasius'un ilk çalışmalarına baktığımız zaman İspanya bitkileri ve İspanya Amerika'dan gelen bitkiler üzerine çalışmalar yapıyor. Acaba diyor ki, Aca yeni bitkilerle ne yapabiliriz? ...nasıl bir bitkiler buraya gelebilir diye bir e, merak uyanıyor, merak uyandırıyor. Hmm. Ama bu noktadan sonra bir bakıyor ki çok yakın arkadaşı, dostu... ...bir kişi e, İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nda büyükelçi, Busbek. Hmm. Tabii Buspek ona... Kar Busbek e, miydi? Evet. evet, evet. E, ve... E, Buspek ona... E, çok ilginç olarak e, İstanbul'da değişik soğanlı bitkilerinin bulunduğunu ve bunların çok ilginç renklerle birlikte burada kültüre alındığını bahsediyor. E, ve bunun yanında da çok ilginçtir. Bir ağaçtan bahseder. E, bu ağaçta e, e, bileşik yapraklı ama yaprakları kestaneye benziyor her bir yaprakçığı ama görüntü yine bileşik yaprakları elsi şeklinde. Ee, şamdan beyaz çiçekleriyle e, at Yok. kestanesi. Ha, at kestanesi mi? Evet, hmm. e, ki at kestanesinin vatanı Makedonya bölgesidir. Makedonya'da Ohrit bölgesinde çok küçük bir vaatidir. Oradan e, Balkanlı ve Makedon bahçıvanlar tarafından İstanbul yetiştiriliyor ve tabii ki ...bu da çok dikkat ediyor. İlk tohumunu yine ile birlikte Praha'a gidiyor ki... ...1576 yılında... Gerçekten. ...giden aslında... ...İstanbul'da... ...yani İstanbul'da bizim doğal floramızda olmayıp da... ...bahçe ve kültür alanında... ...Avrupa'ya... ...sembol olarak gönderdiğimiz... Çek, ...ağaçların başında... ...en başında... ...at kestanesi gelir. Yine aynı şekilde... ...Leylak gelir. Yine... ...bizim doğal bitkimiz olan Türk fındığı... ...ki Hı -hı. E, odunun sağlımlarından Hı -hı. dolayı Hı -hı. gitmiştir. Dolayısıyla e, tabii bunların... Peki ergovan ergovan ee... zaten bizim doğal e, bit mi? bitkimiz. Ha bitkimiz. Evet, evet. doğal bitkimiz ama ergovanın tabii hikayesi çok daha farklı. o Çünkü Bizans'a kadar giden Hı -hı. E, bir... Onun zaman daha sonra. Daha, daha sonra konuşalım. Yani. E, tabii ki işte Carlos Klasius bu bitkileri görünce... E, ...bir şekilde... Ee, i̇lk laleyi hmm, Prag'daki e, botanik bahçesinde yetiştirmeye başlıyor. Tabi daha sonra e, bakıyor ki e, gerçekten lale e, ve çok kültür ve halk tarafına sevilmeye başlayınca ve o dönemde de Prag'da desteklenmeyince Carlos Clasius Liden'ı Hollanda'ya gidiyor. Ve Demek oradan ve gidiyor. Ve Hollanda'da ...meşhur Horticulture Enstitüsü'nü kuruyor. Hı -hı. Ve işte o zaman laleler çılgınlığıyla. Hı -hı, çok yani Carlos Clasius yeni keşiflerle İspanya'dan... ...İspanya'nın diğer işte Amerika'da keşfettiklerinden gelecek bitkilerle... ...dünyada bir ekonomik ya da bir değer katacağını hayal ederken... ...çok beklenmedik bir yerden, doğudan bir bitki... ...ki bu çok derin bir mistik kültürü olan bir lale kültürüdür Osmanlı'nın... Yani Osmanlı'nın lale olan e, tutkusunu e, sadece e, Anadolu'da düşünemek gerekiyor. İran'da ve onun Orta Asya'yla bağlantısıyla, e, Şamanizm'e bağlantısıyla değerlendirmemiz e, gerektiği kanısındayım. Derin bir kültürden e, çılgınlık olan bir, zaten İstanbul'a yaşanan lale çılgınlığının daha üst düzeyde bir çılgınlığı Hollanda gitmiş oluyor. Ve şu an e, Hollanda e, yüz ölçümü... Konya kadar olan bir ülkenin e, süs bitkilerinden üretmiş olduğu milli gelir, Türkiye'nin bütün tarım evet. ürünlerinin ürettiğinden daha fazla. Hocam o zaman bu konuyu bence en heyecanlı yerinde bırakalım. Yani çok keyifli bir sohbet oldu, zaman da aktı gitti. E, dolayısıyla bence bu programa devam edelim. Çünkü e, bizdeki botanik bahçelerini henüz konuşmadık, daha gündemde olan konular da var. İsterseniz gelecek programda buna devam edelim. Çok keyifli oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. O zaman tekrar buluşalım. Gelecek programımızda lale çılgınlığından başlarız. Hollanda'daki lale çılgınlığından sonra yine bize, bizim topraklarımızdaki botanik bahçelerine doğru gideriz. Hatta belki konu bize farklı yerlere doğru götürür. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yeni yeni birçok şey öğrendim sizden. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür Prof. ederim. Profesör Doktor Necmi Aksoy ile konuştuk. Ee, sevgili Açık Radyo deneycileri, topyadaki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Gelecek program yine aynı konuda devam edeceğiz. Sevgiyle ve doğayla kalın. topya Sesli Doğa Tarihimizesi.